Gençler selam Nasılsınız Penny Daredefall'daki son bölümü izledin mi İzledim Orada Van Helsing karakterini de koydular tabii ilk defa ismiyle Van Helsing de dediler herife ve şey Aha. Sıkıntı olmadı evet kullandı da da görüyoruz zaten İşte Fenton'un efendisi olduğuna göre Drakula yani Fenton'dan herif Bildiğin Bram Stoker's Drakula'daki Fenton <gülüyor> karakteri e Şeyler de öyle ee, bizim Bu arada, Baron'un kaçırılan kızı da şey, Mina. Hmm. Yine Prem Stoker's da zaten yani. Bu arada o Frankenstein'in yaratığını giderek daha Phantom of the Opera'daki fantoma tabii, tabii, <gülüyor> kaydırıyorlar. Tabii onunla karıştırmışlar zaten. Evet. Bence çok çok da güzel bir fikir olmuş yani. Çok güzel kullanılmış. Ve şey e, Frankenstein'a da bir amaç yüklemiş olmuşlar. Tabii, o açıdan tabii. da çok güzel yani. Karıyserem diyor ama. <gülüyor> <gülüyor> e, diyecek ya erkek. <gülüyor> Frankenstein'da olsa erkek erkektir diyor. Aa, bu kızı da çok seviyorum ben. Bu arada galiba şeyi de ufaktan tiz ettiler. O öldürülen saçılan e, cesetleri de. Abi ben hala şeyden şüpheleniyorum yani. Bu Ethan karakterine Josh Hartnett'ı. Josh Hartnett kurt adam çıkacak bence ve o yapıyor onları Bence diyecekler. kurt adam değil. E, bu aşık olduğu fahişe hı hı. ya kendi kendine ölecek ya bizim tırlatıp bunu deşecek ve e, karın deşecek o çıkacak bence. Bence kurt adam çıkacak. Çünkü Go böyle Artık. bir şey durumu var ya hani e, blackout olma hı. durumu Josh Hartnett'in. İşte hani ben onu, onu kurt adam olarak şey yaptım. Umarım kurt adam çıkmaz ya. Tabi işte bir de kurtlarla köpeklerle karşılaşmada bir sahnede vardı hani. Tabii tabii. İşte sürekli tease ediyorlar bize. O, o çıkacak <gülüyor> bu çıkacak. doktor Jekyll Hyde mi yoksa falan filan. Hani hepsini veriyorlar da göreceğiz. ikinci i̇şte... sezonu almış olmasına da çok sevindim ayrıca. Evet. Senin, daha de... <gülüyor> Senin de yazdığın gibi ben de böyle aman aman hani Hannibal gibi böyle çok büyük bir heyecanla beklemiyorum. Ama yayınlandığında indiriyorum ve izliyorum. Çok da keyif alıyorum izlerken. <gülüyor> güzel güzel gidiyor yani şey de iyi. Hani onar bölümlük sezonlar olacak olması da hoşuma gidiyor benim. Evet birazcık daha derli toplu gidecek olması da güzel. Eva, Gre Eva Green'in de skeci bakışları gitgide artıyor falan. <gülüyor> Doreen Gray'le aralarındaki o evet. cinsel gerilim çok hoşuma gidiyor mesela. Evet. Doreen Gray'i de oynayan çocuk her kimse bilmiyorum Allah'a var. Çok yakışıklı herif yani. Yakışıklı. Ama şey komik. Ee, Josh, Josh Hartnett'la beraber ee, yani öpüşmelerinden önceki ee, Hani içtikleri sahnelerde çok böyle yaklaşıp hmm. tek planda, yakın planda ikisinin yan yana gösterildiği sahnelerde mesela Dorian Gray'e biraz şey geldi böyle daha kısa boylu, daha bilmem ne. Daha lan... çocuksu geliyor. Ee, hani... İkisini şey yan gibi. yana kullanmamaları lazım bence. Josh Hartnett biraz sikiyor herifin Dorian Gray'liğini yani. Evet yani Dorian Gray'in... Ki Josh Hartnett bence böyle aman aman yakışıklı bir herif de değil ama... Dorian Gray'de benim gördüğüm tek eksiklik hani aslında çok yaşlı olması gereken bir evet, karakter. Evet olgunluk o, yok. Olgunluk yok yani evet. büyümüş de küçülmüş. Her var. şeyin hala heyecanında gibi Dorian Gray karakteri. Evet. Yani, yani aslında bir Bıkmışım yandan aslında halkayı. çok güzel hani... Bıktım ben işte müzikten, sanattan her şeyi yaşadım bitti diyor sözleriyle ama hani onu tam olarak o ağırlığı Bence iyi yapmışlar. Çünkü Dorling Gray'i de çok aşırı depresif bir karakter olarak kullansalar dizi iyice depresif olacak. Tamam mı? Hani Allah'tan Elif biraz daha hala heyecanlı koruyan bir Dorling Gray'de yani çok depresif olur daha çünkü Dorling Gray zaten kendi için inanılmaz depresif bir kaya yani. yani karakter olarak da öyle. Neyse ki hani o sikici gerilimi daha pompalıyorlar bize o o iyi bir şey yani. Gerçi dediğim gibi o hartnikla o öpüşme sahnesi bence çok gereksiz. Çok gereksizdi ya. Çok hani <gülüyor> Oradaki şey loop'u da çok gereksiz. Sürekli olarak işte aynı kareleri evet. tekrar, tekrar göstermesi mesela o o rahatsız etmişti beni biraz. Ama ufaktan artık yani 5. bölüme gireceğiz önümüzdeki Coşar hafta. Coşar Knot da homofobikmiş bu arada. Yani o öpüşme sahnesi nedir ya? Böyle elini böyle koydu, böyle döndü falan hiçbir şekilde öpmüyormuş gibi göstermek için yani götünü yıttı. Bilmiyorum da hani ufak ufak ana konuya biraz girsin, girsinler ee, diyorum. Bu kadar karakter tanıtımı yeter. Ya ben yani. Penny Dreadful'da sanırım ana hikaye beklemiyorum o kadar çok. Yani... Ana hikayenin etrafında dönen hikayeler olarak gidiyor şu an. Hı hı. O da benim hoşuma gidiyor. Ana hikayeden hep böyle küçük birer parça veriyor bize. Yani hani o ana hikayesinde Mina olmalı ya güya. Yani, benim için değil mesela. Yani Mina değil de ben işte hani kötü ana kötüyle olan mücadele başlasın istiyorum. Ama şeyinde ağzından bir değil. şeyi veriyorlar. Çünkü o, baronun hani... ağzından. Biz kötüyüz diyor ya. Kötüyüz biz. Yani evet. Sen de kötüyüysen bizimle takıl. iyi olduğunu düşünüyorsan git buradan diyor. Biz kötüyüz çünkü. Ama o biraz havada kalıyor şimdilik. Çünkü daha aslında çok da böyle bir kötülüklerini görmedik. Fenton'a yaptıkları iş, işkence dışında. Hani... Yani işte bir mücadele olması gerekiyor şu anda. Bana kalırsa. Hikayenin gene geneline yayılacak bir mücadele. Çünkü şu anda sadece kendi aralarında didişen ve kim olduğunu tanımaya çalıştığımız karakterler var. Hani o... Karakter derinliklerine artık şey e, ana hikayenin yanında meze şeklinde ver, verebilir hale geldiler. Az çok empati kuruyorsun ben karakterlerle. Kan mutluyum ya yani gittikçe daha da derinleşsin karakterler hatta ha, bence. Derinleşsin de. ama bence artık o ana sahneden değil yan sahneden devam etsin. O ana sahnede de artık yani şeyi de gösterdiler çünkü ilk defa. Artık Dracula mıdır değil midir bilmediğimiz o büyük efendi. Hı, e, o, o, o efendi miydi acaba? Ondan da çok emin değiliz. Yani master diye hitap dedi ettiği ama, için. Master dedi dedi dedi ama gelen master o muydu onu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Daha böyle bir master'ının sağ koluymuş falan gibi bir olabilir. Bir tavrı vardı. Yani. Çünkü ben mesela şey merak Çünkü daha böyle master'da. görkemli bekliyorsun master yani. Daha belki ilkel ve daha primitif bir master da olabilir. Ben daha Çünkü... şey gibi görmek istiyorum ya. Ben Stoker'daki <gülüyor> şey gibi, Ben adı? birazcık daha şey, Commissar Gordon. Neyirfınadı? Eee, o geri olmadı. Heh, daha öyle fötür şapkasıyla, top sakalı bıyığıyla, takım elbisesiyle, işte yüzüyle, elinde bastonuyla andı. Mo çok daha görkemli, çok daha karizmaydı çünkü hani. Yani ben bir yandan da şeyi de bekliyorum. Çünkü o ilk yakaladıkları vampir midir, nedir belli olmayan yaratık var ya. Asıl üstünde, ana hikayede o aslında evet, değil mi? Üstünde işte hieroglifler var, işte evet. bucode detler var falan filan. Hani vampirlik hikayesini Mısır mitolojisine bir şekilde bağlamışlar tamam daha eski antik bir e, şey olduğunu bize ima etmeye çalışıyorlar. Hani onun derinliğini onu çok havada bıraktılar. Evet. Onun evet. derinliğini merak ediyorum ben mesela. Anladın mı? O yüzden hani daha primitif bir master'ın yani, e, oluyor olması beni çok şey yapmaz. Direkt ona bağlayabilirim çünkü mitolojiye ve şeye e, antik hep var olan kötüye ya da işte e, bağlayabilecek bir yol açtılar çünkü. Onu merak ediyorum. Hani Book of the Dead'den daha ne alacaklar falan. O mitolojiyi nasıl kullanacaklar? İşte Mısırlılarla işte bizim bildiğimiz Bram Stoker Bra e, hikayesini nasıl ilişkilendirecekler? Yapacaklar mı acaba bir de? Yani yoksa yani bunu bize, sadece böyle bir... E, Farklı bir bakış açısı olarak önümüze atıp sonra Çok büyük sonra uğrarım ben? herhalde eğer onu yapmazlarsa. Ama anladığım kadarıyla Amerika'da çok da şey görmedi o. E, Hiyroglyph Mısır bağlantısı bilmem nesi. çok tutmadı galiba o Amerika seyircisinde. Yani okuduğum review'lar da öyle çok hmm. bu ne lan diyor genelde insanlar. Beni aksine beni daha çok çeken şeylerden biriydi o dizi. Evet. Çünkü... Mumya konseptiyle vampirlik konseptini belki birleştirecekler bilmiyoruz. Ve eğer birleştirirlerse ne kadar ilginç bir e, şey hibrit çıkacak. Ben onu merak ediyorum aslında. Ha bir de yani uzaylı bağlantısını da kurabilirler onun üzerinden. Hani Mısır'daki piramitler üzerinden bu eliflerin vampirlerin aslında uzaylı olduğuna kadar götürebilecektir. Bir hikaye aynı evet. zamanda yani. Ya yani uzaya bağlarlarsa biraz komik olur gibi geliyor şu andaki hikaye tonuyla ama ha, istese de zaten geçtiği dönem itibariyle çok rahat bağlayamazlar zaten evet. uzaylı ama yine de hani o fikri açık bırakıyor olmaları öyle bir açık kapı bırakıyor olmaları hoş olur hani bağlamasınlar ama o fikri orada kalsın böyle bir köşede. Yani bilmiyorum ben işte hani Eva daha, Green'de daha daha çok görmek istiyorum ben. Biraz Aynen. daha seksi e, hallerde görmek istiyorum. Hatta Dorian Gray'le ilk sevişecekleri, ilk öpüşecekleri anı bekliyorum mesela ben yani. <gülüyor> Çünkü sürekli gözleriyle birbirlerini sikiyorlar. Hani, evet. Hele o şey, kurt adamlı tiyatro evet. e, da balkondaki sahneler çok güzeldi. Bir arkadaşım, onurdu yanıl, yanılmıyorsam o da şey diyor mesela, e, ne o zenci herif bunların yanlarındaki ha, sem, sem, semle mi bir şey. Aha. O herifin karındaşan Jack, e, olabileceğine dair bir e, fikir edinmiş, nereden edinmiş hiç anlamadım. Öyle bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben diyor. O çünkü içlerinde en e, mantıklı hareket eden işte adam o. O yüzden onu da bir ters köşe yiyeceğiz biz gibi geliyor bana diyor. Onun da yüzündeki... O tribal yaralar. Evet yani onlara da dikkat çekiyorlar aslında. Boşu boşuna evet. yapmamışlar onu. Hani onu da bir Mısır'a bir yere mi bağlayacaklar? Tabii tabii mi? ben işte giderek daha geçmişe yönelik bir bağlantı kuracaklar diye düşünüyorum o yüzden. Çünkü o... O işte sör olan elif e, hani Afrika'ya gideceğim ben falan filan diyor. İşte oğlumu kaybettim orada falan. Hani o daha e, modern İngiltere'nin dışındaki daha primitif dünyayı görmüş bir insan. Ve benim kafamda şöyle bir şey. Hani o Afrika'ya gidiyor. Oradaki yerel kabilelerden birinde işte tanışıyor bu herifle. Tamam mı? Ve bu mistik okult dünyası içerisinde bir e, bir noktada birleşiyorlar bu adamla. Hani o yüzden onunla alıp Inc. dönüyor gibi bir alt hikaye oluştu kafamda. Ve o yüzden onun da büyük bir ihtimalle daha tribal bir, bir nasıl desem bir yaratık avcısı olabileceğine dair bir potansiyel görüyorum. Ya acaba diyorum ki podcast şey mi yapsak, bölsek mi? Age of Tomorrow'dan hani muhtemelen 35-40 dakikalık Page of Tomorrow çıkacak çünkü bu podcastin içinden. Geri kalanında 10-15 dakikada olsa Pen Dracula diye C olarak koyabiliriz yani. Olabilir. Çünkü evet nereden baksan bir 15-20 dakikası var Pen konuştuğumuz yani. Yani var. Sonuçta illa her podcast bir saat olmak zorunda değil. 15 değil. dakikalık Pen Dracula da bazılarının hoşuna gidecektir bence. <gülüyor> Zaten ben bırakacağım bu Podcasti sana çünkü ben bir şeye gidiyorum başka bir iş için. Oraya gideceğim. Ben editler koyarım. Hı hı. Yani böyle Penelope Full iyi gidiyor. Ee, Penelope şey, Full en... iyi gidiyor demişken e, sen gelmeden önce şey izledim ben. İki bölüm yayınlanmış. Ee, Undateable. Geçen hafta bir ve ikisini ha. beraber izlemiştik. Bu yeni e, komedi dizisi şeyin. Nasıl? Yukarı Abi, mı aşağı yukarı. mı? Yukarı. Yukarı. Yukarı. Gerçekten yukarı. Yani hani. <gülüyor> Ben gereksizce sevdim zaten baş karakterleri. E, ve çok 90'lar komedisi tarzında. Aynen abi Full House gibi zaten. E, full House gibi şey gibi. E, ta 90'ların başında My Two Dads diye bir dizi vardı. Hmm. Bilir misin, bilmem bilmem. Şey, Rose'nin kızını oynayan Hatun'un işte çok daha küçüklüğü. Bir serseri bir tane de daha işte doğru düzgün bir baba e, figürleri var. İşte hangisinin gerçek babası olduğunu bilmiyor. ikisi de annesiyle berabermiş falan filan hani böyle bir komedi dizisi de vardı zamanında bu Andretti'de ilk karakterler de baya onlara benziyor Hı -hı. benim kafamda hani çünkü burada da böyle bir serseri var bir tane birisi biraz daha e, üzerine sürekli gay jokelar yapılan hani evet. öyle daha işte duygusal bir karakter falan hani e, <gülüyor> iyi erkek kötü erkek muhabbeti zaten hani bir de o işte e, bir barda bile bir, bir klikleri var ya artık. Yani böyle bir arkadaş ortamları, onların böyle bir grupları var. Black guys. Evet abi. <gülüyor> yani Black Eyes, Black Guys barındaki işte zenci herif, e, the black herif. Geek slash nerd herif ve işte İngiliz e, çok ortalama bir İngiliz erkeğine, erkeği görünümlü ama gay olan evet. e, bir karakter falan. Baya eğlenceliler. Şey de hani Bizim asıl serseri herifin kız kardeşi bilmem ne hani bardaki sarışın işte kız <gülüyor> çok, çok eğlenceli gidiyor. Üç, üçüncü, dördüncü bölümde de güzeldi. Muhtarın iptal edilecek. <gülüyor> <gülüyor> yok ya bence e, şey kontenjanı var yani Melissa Joy kontenjanında. Abi, abi yok ne yazık ya. Melissa Enjoy çünkü ABC Family dizisi anladın mı? biraz daha böyle o daha aile dizisi bu aile dizisi değil hiçbir şekilde bir de şey de hani küfür müfür de var hani şey olduğu değil için canım, yani bütün, bütün konsept oldu. direkt seks üzerine olduğu için evet, yani. mesela enjoy şey yok kontenjörün yok <gülüyor> dizisi, ne yazık ki yok ama böyle bir e, hiç bar dizisi yok anladın mı hani böyle barda geçen işte ne bileyim bir cheers gibi işte iptal edilen mixoloji gibi falan öyle o kafada bir şey yok belki o oradan sıyrılabilir diyorum. Yani karakterlerin daha sevilir bir hale getirilmesine imkan yok. Çok zor yani. Yazılan karakterler bunlar, oynayanlar da bunlar yani böyle böyle gidecekti bizi. O yüzden başka ne yapıp kurtarırlar dizi bilmiyorum ama umarım kurtarılması gereken bir dizi olmaz ve devam eder yani ben izlerim çünkü çok eğlenceli gidiyor. Yani bilmiyorum. Seninle birlikte izledik zaten ilk iki bölümü ama e, hani eğlendiğimiz noktalarda çok Örtüşmedi <gülüyor> Yani ben Olsa da şikayetçi olmam Olmasa da şikayetçi olmam Yani büyük ihtimalle de devamını izlemem gibi geliyor Sen 24'ü de izlemedin tabi Yok 24 de iyi gidiyor bence 24 mesela Benim için Kahvaltıda saygın açtığı zaman izlenen dizi <gülüyor> Ben o yayınlandığı zaman Ağanda indirip izliyorum mesela Hı. Ya çünkü Öyle bir bağ var artık abi izlemişsin kaç sene yani hani neyinde ne olduğunu biliyorsun. Diziden beklentin belli hani zaten çıtası belli dizinin. Çok daha böyle acayip bir şey vermeyecek sana Jack Bauer işte yani hani. O karakterin sana sunduğu neyse dizide sana onu sunuyor yani 24 değil o dizi o dizi Jack Bauer yani hani. <gülüyor> Ve gidiyor da iyi gidiyor şimdi yavaştan şeye giriş yaptılar. Ee... Daha büyük arka hikaye. Evet evet. Asıl hikaye bu değildi. Bakın bakın asıl hikaye geliyor şimdi. Kısmına yavaştan giriş yaptılar. 24 de fena gitmiyor yani. İzleyecek çok dizide kalmadı çünkü. Sezonlar da sona erdi. Evet ara sezon dizileri zaten çok öyle büyük ağım diziler olmuyor. Ama e, Haziran ve Temmuz'da gelecek güzel diziler var. E, i̇şte Hemlock Grove gelecek. Ondan sonra... Hemlock'u bekliyorum zaten. Deli gibi bekliyorum yani. Hemlock'u ben de deli Hemlock'da gibi bekliyorum. De yani. heyecanlıyım hani. Eee... Çok geciktirmeden Konstantin'i başlatıyor olmaları da güzel. Evet. Hani ben onu belki şeye denk getirirler diye düşünüyordum. Hani normal sezonun ortasına falan. Ama direkt e, şeyde e, Eylül'de ya da Ekim'de Çatlı'ya girecek. Evet bu. evet yeni sezonda girecek. Onu da heyecanla bekliyorum mesela. Flash o kadar heyecanla beklediğimi söyleyemeyeceğim. Yani fragmanı benim baya büyük ayak korkuna uğrattı beni. Bugün de onun tartışmasını yaptık da e, Twitter'da Anıl işte şey demiş. X-Men'i yeni izlemiş aldım kadarıyla. Quick Silver da bildiğin işte flash çakması olmuş falan demiş. <gülüyor> yani Allah Allah. Peki yani yani flash'ı büyük ekranda ne zaman gördün ki sen? Hayır flash onu bırak. Quick Silver'la Flash'ın ayrımını o kafasında nasıl yapıyor acaba? Ben onu merak ettim şu an. <gülüyor> şey diyor, Flash daha hızlı diyor. <gülüyor> Tamam, Flash'ın daha hızlı olduğunu ben de kabul ederim. Çünkü zamanda yolculuk ediyor. Ya onun üzerine Wired'de bir makale vardı. Ee, onu pasladım. Hatta o da okumuş. Zaten onun üzerine e, yapmış o yorumu. Wired'ın makalesinde e, konu şey, Flash mı daha hızlı? Quicksilver mı? Flash. Ve bildiğin şey yap. Hayır, yani şey yapmış herif. Bilimsel, ya, matematiksel hesap yapmış. Hı. Ama şeylerden yapmış. E, Flash'ın Dizisinin e, fragmanındakinden ha. ve Quicksilver'ın da işte X-Men filmindekinden e, şeyleri falan hesaplamış. Tüm açıları, işte okun atıldığı hızı tamam. falan filan. bildiğin hesaplamış ve şey demiş yani. Quicksilver, Quicksilver daha hızlı. Ama Quicksilver'da bir sorun bulmuş. Çünkü e, su damlaları saçılıyor mesela. Hı hı. şimdi e, Ve müzik dinliyor aslında. Biz, tabii, biz e, ağır çekimde izliyoruz tabii ki. Aha. Yoksa göremeyiz zaten. Ama ağır çekimde izliyorsak eğer o damlaların düşüş hızında bir sıçış var diyor efendim. Evet. Onları falan hepsini hesaplamış. Tamam, Yok da... eğer eğer sıçış olmadığını kabul etmem gerekiyorsa diyor. Hı -hı. O zaman e, kamera açısı yanlış diyor. Yani e, o damlaları şu açıyla çekmesi gerekirdi deyip o açıyı da hesaplamış herif. Bayağı bayağı kasmış yani. En sonunda çok güzel bir yorumla bitiyor o makale. 8 yaşında bir Çocuk artık oldu mu? Hatırlamıyorum şimdi makalede. 8 yaşında çocuğun yaptığı yorum şu diyor. Eğer Flash e, gerçekten potansiyel hızını kullanıyor olsaydı işte şu şehre şöyle zarar verirdi. Bu işte şöyle fiziksel zararlar verebilirdi. O yüzden kendini tutuyor gibi bir açıklama geliyor tamam mı? 8 yaşında çocukta. Ama çok mantıklı. Çok mantıklı. Yani. Zaten e, şey var. Eğer sadece o fragmanlar arasında bir kıyaslama yapılıyorsa eğer Flash orada daha yeni gücüne Kavuşmuş ve hani potansiyelini bilmiyor olduğunu varsayıyoruz. Ama fragmanda potansiyelini görmek için bir şey e, yarış yapıyor aslında. Evet bir... ama yani çizgi romanı da okumuş olduğunu varsayarsak eğer bir insanın. Abizim hani, adamın güç, time time var yani. yani güç, <gülüyor> güç seviyesinin nasıl geliştiğini de görüyorsun. Yani adamın e, eğer çizgi romandaki karakterin e, çizgi romandaki neticesini ...göre kıyaslayacak olursan dizideki fragmanın çok arada dağlar kadar fark var. Çünkü ya işte, Flash potansiyelini kullandığı zaman 50 tane Edge of Tomorrow çekebilecek bir karakter canım. Yani 50 kere Time Loop'a dönüştürüyor işi çünkü. <gülüyor> mesela o adamın, mesela Flash'ın koşarken işte çocuğun dediği gibi düşünmesi gereken tonlarca şey var. Çünkü yeterince hızlı koştuğu zaman şey dünyanın şey e, çekim kuvvetinden e, ayrılıp ekseninden saptırabilir abi hani hayır, hayır öyle bir kare var zaten çizgi romanda. Adam diyor ki bu hızdan fazla hızlı koşarsak diyor. Galiba Impost'la e, yarışıyorlar ne? falan. Bu bundan daha hızlı koşarsak eğer diyor dünyanın çekim kuvvetinden kurtuluruz ve uçmaya başlarız diyor. O yüzden yavaşlamalıyız diyor. Tamam <gülüyor> Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Quicksilver ne ki yani yanında? Ya tabii hani ki hani Superman dünyanın en hızlı e, adamı olarak çıkartılmış, yaratılmış karakter. Düşünün onunla yaptığı yarışlar var ki hani Süpermen'le dalga geçiyor artık hani koşarken. Yani şeyde... <gülüyor> ki de dünyanın etrafında e, hızlıca uçup zamanı geri çevirebildiğini biliyoruz yani. <gülüyor> Şöyle bir şey var ama orada. O eski Silver Edge'deki hikayede... Ya orada tanımı çok daha basit yapıyorlar. Yani, kurşundan hızlı... De, İlla ki mi? ve orada her zaman tabi Süpermen'in daha büyük bir karakter olduğu ve Flash'ın yanında da bir üstünlüğün korunması gerektiği önyargısı olduğu için orada şey yapıyorlar Flash'ı biraz onun altında ezdiriyorlar o çizgi romanda ama yani ister uçsun ister koşsun Flash daha hızlı Smallville'de yani, bile kapıştıkları bir sahne var tabii tabii. Yani, utanmasa tura tur bindirir böyle Flash yani <gülüyor> Adam hızlı. Adam yapacak abi. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Oradaki bizim ama şey Twitter'daki tartışma şeye döndü tabii hani e, Marvel hep DC'den araklıyor muhabbetine geldi bütün konu. <gülüyor> Orada işte e, sinirlenenler de oldu Kaan gibi. <gülüyor> yani bazı konseptler var ki tabii ki paslaşılıyor yani. Ya yani orijinal sini okuyuyor musun sen bilmiyorum. Orijinaline gelmedim daha. Ben daha yeni başlayacağım bizim şey Emre Emre Taşranı ufaktan bitiriyorum. Emre Taşran şey demiş. Yani bu DC Marvel kapışmasını yapıyorsunuz da hani bir original sini okuyun isterseniz. Çünkü bayağı Identity Crisis Volume 2 demiş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> daha ya çok Identity, merak ettim açıkçası. Aslında ben Civil War'ı Identity Crisis Volume 2 olarak düşünüyordum birazcık. Ya, Civil War Identity Crisis'tan daha iyi bir hikaye. bunu, bunu kabul etmek hmm. lazım bence öyle yani. Identity Christ çünkü daha kendi içinde daha, yani e, tek daha hikaye, dar bir hikaye. Yani. Tek hikaye olarak bence e, daha iyi veya daha kötüsünü tartışamam çünkü ikisini de çok seviyorum. Ben Epiklik, de çok anlamında, Epiklik anlamında tabii ki Civil War birazcık daha geniş kapsamlı bir anlatım olduğu için ve çok daha fazla e, çok daha fazla karakter demeyeyim ama çok daha fazla açılardan e, bakmana olanak sağlıyor. Hani zaten ciltleri yan yana getirdiğin zaman bir, bir tanesi bir ciltle toplanabiliyorken diğeri böyle ya bir de Identity Crisis aslında daha polisiye bir hikaye. Civil tabii, War tabii. daha daha daha sosyolojik açıdan da bakıyor hani. Tek hikaye aslında. Daha sistemsel, de bakıyor. sistemsel de bakıyor. Tabii tabii Yani, yani. Crisis story arkının küçük bir parçası. Yani Civil War daha. Ama genç tam ba bir Batman detektif komiksi hikayesi aslında düşününce baya polisiye bir hikaye. Tabii canım. Yani. Çünkü bir ölüm var onun peşinden. Gizli ki. notlar geliyor senin kim olduğunu biliyorum kocanın kim olduğunu biliyorum falan hani öyle bir durum var yani ama Civil War'da tüm dünyaya kimliklerini açıklayan süper kahramanlar söz konusu falan. Tabii, tabii. o açıdan farklı bir kafa. Ay zombie'yi de mesela çok büyük bir heyecanla beklemiyorum. beklemiyorum ama yani pilot da bir an önce yayınlansın bir görelim ne yapmışlar çok merak ediyorum hani ama şeyi zannetmiyorum ya yani çok beğeneceğim. Ve her bölümüne heyecanda bekleyeceğim yok, bir yok, olmayacak yok. sanırım. O... Yani bildiğin e, Flash'tan bile daha e, small bir bari bir film dizi olacak. Ya işte şeyi umuyorum. Görsel olarak aslında çok daha İngiliz dizisi kıvamında bir hikayesi de öyle. Görsel ha. olarak da öyle. Eğer onu hani başarabiliyorlarsa Vertigo, Vertigo verirlerse okey. Ama eğer yine böyle çok mainstream bir e, Romeo ve Juliet e, kafası vindizi olacağı benzer. Eğer öyle olursa da hani çok da umurumda olmaz. Hani yazıda da söylediğim gibi benim dizi tarafından şu anda tek heyecanla beklediğim Konstantin. Ay yani, zombi niye CW olur ya? Niye alır ki yani CW? Çünkü kendi kanalı. Abi. Ama hiç onlara göre bir dizi değil yani. Hiç değil o kanala göre bir hikaye değil daha doğrusu hani. Hayır o o formatı sokacaklar işte. Sen söyle işte Starcraft 100 işte e, Beauty and the Beast kafasına sokulacak bir ama dizi. Hiç, hiç öyle bir çizgi roman di Ben çok seviyorum ben çizgi romanı. Ben çizgi romanı çok bilmiyorum ama o kafaya sokacak. Oku ya. Var. İlk cildi bir oku ve ne dediğimi anlayacaksın. Hiç öyle değil çünkü. O kafaya sokulabilecek bir hikaye de değil yani. Ama yani ben promolarından posterlerinden <gülüyor> niyetlerinin o olduğunu e, algıladım. Yani yanılıyor olabilirim tabii ki. Yani çok güzel bir Channel One dizisi olabilir e, isteseler. Ya da çok güzel bir Showtime HBO dizisi yapılabilir hani iZombi CW'ye hiç uygun değil yani ne yap bakalım nasıl sıçacaklar için çok merak ediyorum ya ben bir de Netflix'teki Marvel serilerini merak ediyorum çünkü e, nasıl bir yorumlama getirecekler hiç, hiç şey yapmıyorum yani kafamda oturan bir şey yok belirkinleşen bir yapı yok ya en çok Daredevil'ı merak ediyorum hani yani başlayacak zaten. Netflix'in aldığı e, karakterler, hikayeler içinde en e, bilineni, en popüler olanı, en popüler olan isim o. Ve e, aslında en pis çakılabilecekleri karakter de o. Yani sıçarlarsa büyük sıçabilecekleri karakter Daredevil yani. Evet. Diğerlerini çünkü herkes... E, bir sivrildikleri bir nokta var. Daredevil'un hani, e, hani, hani şu anda dizilerdeki Marvel e, dünyasındaki sınırlamalarla Daredevil'u nasıl yapacaklar. Çok merak ediyorum. Çünkü o her ne kadar <gülüyor> bilimsel olarak açıklanabilir bir karakter olarak tanımlansa da daha birazcık da mistik bir özelliği var. Çünkü adam sesle görüyor falan. Çünkü yani doğrudan bizim algılayabileceğimiz bir şey değil. sonarla görüyor falan filan. Ve... Ya bana çok şey gibi geliyor. Daredevil muhtemelen şey gibi olacak. Ee, yani ikisinin de fragmanından konuşuyorum gerçi ama Flash ve Konstantin'in arasında bir tatlı olacak gibi geliyor bana deri oluyor yani. Ben umarım, ben diyorum ki umarım böyle çok e, kasmazlar e, çizgi roman seyircisini veya işte genç, genç seyirciyi direkt hitap edelim diye ve e, birazcık daha noir bir hikaye yaparlar ve e, niş, nişliyle öne çıkabilir en azından bir yapım olur e, diye umuyorum. Bir de Netflix abi yani e... PlayStation, Xbox kullanıcılarına mı satacaksın bu diziyi mesela? Ne için yapıyorsun? Neye göre? Kime satabileceksin bunu? İlk indiren internete verecek onları yani. <gülüyor> Tabii canım. O yüzden çok zorlu. Yani sen bir Defenders'ı, daha klasik manada bir dizi, daha klasik manadaki hikayeyi dizileştirmek kalksan belki 40 yaş üstüne de çok rahat satabilirsin ama e, daha gençlere de yönelik bir şey yapman lazım sike sike. O durumda çok böyle iki arada bir durum yani. O çok zorlayacak Netflix'i. Yani bilmiyorum. Ben zaten Daredevil çok okumadım ve karakter olarak da çok ciddiye alasım gelen bir karakter değil açıkçası. Ee, çok iyi hikayeler olduğunu duyuyorum. Ama okumadım. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla Daredevil'ı sadece uygulama açısından merak ediyorum. Nasıl bir uygulama, bir yorumlama getirecekler. Yoksa karakter çok umurumda değil. Yani ee, ya ben karakterden nefret etmiyorum. Hani zaman zaman çok dalga geçtiğim olmuştur da Daredevil çok iyi yazıldığı dönemler oldu Daredevil'in yani. Hani ya yani Daredevil'ı çok daha karanlık, çok daha depresif hikayeleri. Ha, Daredevil oldu. insan olarak bir süper karmandan ziyade bir insan tabii. olarak değerlendirdiğin zaman belki çok iyi hikayeler çıkıyor olabilir. Öyle oluyor zaten genelde. Ama tabii bir Marvel yani şu anda Agents of Shield'la yarattıkları televizyon tarafındaki Marvel dünyasında mesela o insan Daredevil hikayesi çok uyumlu gibi görünmüyor. Uyumaz ama Agents of Shield kıvamında diziler yapacağını zannetmiyorum zaten Netflix. Ama işte aynı evren olacak falan filan diyorlar ya o yüzden birazcık korkmuyor değilim. Her ne kadar şey olsa da Netflix dizisi olsa da yine Disney çatısı altında birazcık daha family friendly yapmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi o yüzden işte Flash ile Konstantin arasında bir yerde olacak gibi muhtemelen tonu. Yani şey güzel yani Flash'ta da <gülüyor> e, Reverse Flash. Evet Flash'ta en çok ona sevindim evet, zaten. Yoksa aynen. Fragman yani hani çok heyecanlandırmadı beni ama şey e, Doktor Zoom'u Reverse Flash'ı görmek hoş oldu. Yani çünkü oldu. zaman yolculuğunu açtılar bize ondan sonra işte ne bileyim bu... Kapıdan daha bir sürü şey gelebilir, çıkabilir. Tabii yani Flash hikayesini Flash pointe bağlayabilirler. Beni en çok o heyecanlandırır mesela. Evet. Yani ki dizilerde de yeni yeni geçebilirler yani. Başlıyor. Ee, ki Arrow da zaten birazcık daha yeni 50, New 52 Arrow'ya daha yakın bir Arrow. Green Arrow. Hani... Flash üzerinden tabi diğer karakterleri tanıtmak daha kolay olacaktır. Ama hani şu Velet Flash'ı da bir Justice League'e sokmazlar herhalde diye düşünüyorum. O yüzden belki zaman yolculuğu konseptiyle hani e, Smallville'de yaptıkları gibi bir Justice League ya da Justice, e, Justice society'ye bağlayabilirler mi? Yani yapabilirler çünkü şeyi düşünüyorlar herhalde. Justice League filmi yapacak bu adamlar. Hı hı. E, ona da bir ön hazırlığa ihtiyaç duyacaklardır. Madem filmlerle yapmıyoruz ön hazırlığını o zaman belki dizilerle verelim falan kafasına girecek olabilirler yani. Ya Ben çok ciddiye almadım ama böyle bir söylenti de var. Emily Blunt'ın e, Justice League, Batman vs. Superman'de bir rol e, aldığı ile ilgili. Hani e, uydurma diye şimdilik düşünüyorum ama böyle bir spekülasyon da var. Acaba Emily Blunt hangi karakteri oynayacak? ben onu da çözemedim. Bir şeye de uyduramadım. Ee, eğer süper kahramanlar içerisinde birisi olacaksa. Hiç kimse gelmiyor aklıma. Bence de. Ya belki eğer Green, Green Lantern'ı tekrar tanıtacaklarsa belki şey olabilir. Emily e, Blunt'tan çok güzel bir Hunter olur ya. Ya da şey. Q. Ama. Kendinize onları yapacaklar. <gülüyor> Artık o kadar fiziksel eğitim aldıktan sonra bir de o yoga hareketleriyle birlikte. Catwoman yapılabilir Emily Blunt. <gülüyor> olmaz ya o hatundan Catwoman. Yok olmaz zaten de. Yani şeyden de olmadı. Yani Black Canary olmaz yani zaten. Hathaway'den de olmadı ama yani Emily Blunt'tan da olmaz yani. Yani e, Black, Canary. Black Canary olmaz Emily Blunt'tan. E gerek de yok zaten Batman Superman filmine Black Canary'e yani. Evet. Ama eğer e, diyorum ya Superman... Lana olacakmış Lana. Lana Lang mi? <gülüyor> Lana... Man of Steel'daki Louise Lane o kadar çirkindi ki geri getirelim dedik diye. <gülüyor> Lana. Aslında eğer gerçekten Dark Knight e, kafasında gideceklerse belki bir Lana koyabilirler. Çünkü var o hikayede. Şişman ama olsun. <gülüyor> Emily Blunt böyle bir geliyor bir 80 kilo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradaki Lana Lang de yani nasıl çirkin bir kadın. ya. Yani. Ama da, yani Dark Knight'da herkes şişman. Evet. <gülüyor> hayır, hayır ama orada şeylerde görüyorsun. Şey, ya, televizyon, nariz. televizyon e, röportajlarında Superman, şey Batman'ı savunan Hı -hı. insan olarak görüyorsun ve orada bildiğin böyle, şey elilerinde, altmışlarında yaşlanmış böyle şişman e, şeyvari e, sensörlü. Kim lan bu? E, Aman da bu olur. Aman da bu olur değil de e, Almanya başlı <gülüyor> Adını unuttum kadınım. Öyle bir tipti yani Angela Merkel. Ha Merkel. <gülüyor> Neyse o zaman bu ben bunu Bot diziler kartı. olarak keseyim. Diziler olarak kes. Evet. Bu da G olsun. Dizi konuşmuş olalım. Evet. Bu arada ne bileyim sci-fi my-fi şöyle güzel bir e, mini seriz olarak Isaac Asimov e, kitaplarını uyarlasa ne güzel olur diye düşündüm bir an. Asimov'dan ay robot yaptılar işte. Ay, robot yani. Şey yapsınlar. Foundation'ları yapsınlar mesela. Ne Abi, güzel olur. Boş versene. Olmuyor işte. Bizim kurguyu tutturamıyorlar. Yani Almost Human yaptılar. içine sıçtılar. Çok da güzel olacaktı dizi. Siktiler dizi. iptal ettiler Hani O yüzden zaten mini seri olarak yapsınlar istiyorum. Hani böyle her e, bölümde böyle bir... Yani, mini clip... serileri sci-fi yapıyor. İşte, sci-fi şey yapınca da onun... bok gibi oluyor. Sci-fi şu ana kadar... Da yaptığı en, iyisi, en iyi şey Battlestar Galactica bir daha da yapamadı yani. Neyse. O zaman bitirelim. Bitirelim. Geekstra .com. Geekstra .com.